el Suresi'nin 31. ayetinden kalmıştı. Oradan Hı. devam ediyoruz. Allah'ın ıı, muvahidleri, yani Allah'a ıı, inanan insanlar, Allah muvahidleri, ona eş tutmuyorlar olarak, muvahid kutlar Allah'a karşı bir eş tutmazlar. Allah değildir. Ondan başka Allah doğmuyor. Allah o Mabud'un ismidir. Ondan başka bir Mabud yoktur. Yok, Allah'a eş tutmuyorlar olarak Allah'a eş tutmaktan kaçının, çekinin diyor. Zaten tutmuyorlar ama bir ihtar var. Kim Allah'a eş koşarsa Allah'a karşı eş tutan birileri olursa o Yüksekten düştük de parçalanmış ve kendisi, kendisine kuş kapmış Ya rüzgar kendini uzak bir yere atmış bir nesne, bir şey olarak gibidir. Yani yüksekten düşen insan nasıl parça parça olur ya da bir rüzgar atar giderse insana Yağut da rüzgar kirenden düştüğü baktığında nasıl parça parça olursan Allah'a eşlik Kuştuğun takdirde böyle olursun. Ee, rüzgar altında beni bir şişiş şiş... Kemsiyat şiş, beni bir, bir sürükledi de küçük çocuk. Ankara Karısı'ndan çıktım. Rüzgar belediği aldı, sürükleyip getiriyor. geldi böyle çıktı da kurtulduk. <gülüyor> Yoksa aşağıya aşağı geçirdik. Bu budur. Yani bunda, bunda... Ötesi yok diyor. Kim Allah'ın şiarini, o şiarini bakın şuraya. Geçen. Şear, kurbanlık deve, kim, kim Allah'ın şearini büyük tanırsa, kurbanlıkları şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Şimdi Allah'a kurban edilmek üzere, hani koyun keseriz, evvel keseriz, sığır keseriz. bilmiyorum şimdi gene aynı hassasiyet peki göstermiyor. Eski eskim kurban da birkaç gün evlerden alınır. Onlar evin en en en kıymetli şeyleri olmakla olsun ona beslenir, ona yakılır. Onlar en iyi şekilde şekerle beslenir falan. Kesilecek zaman bile. Gözleri bağlanı, gene şeker birlikte yani kan için şeker birlikten hayvan alıştığı için şeker öyle kurban edillerdi ve bunlar hatırlatsı da uzun müddet evde kalırdı kurbanlıkların. Çünkü çünkü can alıyor ve can Allah adına alıyor, Allah vermeni zil alıyor. O zaman küçük çocuk ağladık maaleg ama. İşte o kadar arkadaş. Yani onun için kurbanlıklar evde baş baş köşeye oturtuyor. Çok kıymetli, değerli çünkü canı gidecek. Allah oruna canı gidecek onun da. O kalpten takvasındadır. Kalplerdeki temizlikten, kalpteki onlara karşı beslenen merhametten, güzellikten. Onlar da muayyen bir zamana kadar yani kurban edilene kadar sütünden, etinden, etten sonra sütünden, gününden faydalanıyoruz. Kurban edildikten sonra da derisinden, ayağından, bacarından faydalanıyoruz. Bu kadar sizin için menfaatler vardı. Sonra baracakları kurban edilecekleri yer, belki Afrika müntehididir, belki dedi Kabe. Kabe'nin yanında, yan, yanında son bulur artık bunun, bunun macerası. Kabe'nin yanında son bulur. Bey de En son kurbanlar işte orada kesilmiş. Bunun işi orada bitiyor. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşhur kıldık. Daha Adem Adem'de kurban konmuş. Bugünlere kadar işte milyonlar binlerce seneden beri kurban kesme adeti vardır. Bu kurban kesme yani kurban etme adeti başka kayıtlarda da var. Yani İslamiyet haricinde bana ki vahşi insanları kurban ederler. olan Allah kurbanlıkları dört 4 ayaklı ve devişi getiren cinsinden seçmiş çift deviş getiren cinsinden kurbanı yapın. Tavuk kurban horoz kurban olmaz. Işte kedi kurban olmaz. Buna girelim. Allah'ın gızık olarak verdiği dört ayaklı davarlar üzerine yalnız Allah'ın adını ansınlar diye işte sizin için Tanrımız bir tek Tanrı'dır. Şimdi kurban kesilirken Allah'ın adı amin. tedbir getirilir. Ancak Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillahirrahmanirrahim denince Allah'ın Rahman ve Rahim adı karıştığı için sen o kurbanı kesemezsin. Bismillah Allah Bismillah denir ki kurbanı kesilir. Bismillah denir. Sadece Allah'ın izniyle denir. Başka Bismillahirrahmanirrahim denmez. Niye? Çünkü Rahman ve Rahim Sıfatları senin o cana kıymana manidir. Onun için kurbanını kestirirken besmele yerine Bismillah denir. Allah'ın adıyla denir. Ondan sonra tekbir. Bayram, Mesul Ütr'in geçen bayramda burada tekbir. İster besteli, ister kelime kelime Allah'a ekber, Allah fe la ilahe illallah, Allah'a ila, illa, Allah ekber yeten, kelime yönetinde söyler, istersen Hz. Hıdri'nin beslediği şıkkı da okunur, tekbir, tekbiridir. O halde hepiniz ona teslim olun. Allah'tan Allah'a teslim olmak, Allah'a Allah'ın ne diyorsa onu yapmak, yapmayın dediklerini de yapmak. Teslim et senin efendim, her şey o. Ey Habibim sen muhti ve mütevazi olanlara müjdele. Bu benim bu beyanım onlara müjdele. Muhti Boyun eğmiş. Allah'a boyun eğmiş. Allah'a karşı boyun, kafasına gitmemiş. Allah'a muhti olan bu ve tevazu sahipleri. Öyle ilk başta olmayıp her halseyi soğukkanlıkla karşılayan, e, nefsini orada kullanmayan, nefis sahibi insanlar, yok benim dediğim o çok zor yani, mütevazi insanlar böyle şeyleri söylemezler. Allah'ın her dediğine eyvallah veyahut da itimat ettikleri, sevdikleri kimselerin söylemeye eyvallah derler bırakırlar. Öyle muti ve mütevazi olanlar ki Allah anılınca onların kalpleri korkuyla oynar. Şimdi Allah korkusu bambaşka bir şeydir. Ee, Allah beni cehenneme atacak, Allah beni cezalandıracak falan gibi korkulardan değil. Allah'ı çok sevdiğin için Allah'tan korkacaksın. Allah'ın sevgisini korkacaksın. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkacaksın. Allah e, sevilir ama korkuyla sevilir. Onu e, incitmeyin. Allah mu gayr ters bir hareketler. Bunu Allah çünkü incinir. Allah incidir. Allah nazlıdır. Allah incinir. Allah'a incitmemeliş. E, buna haşiyet. Haşiyet denir. Hem seversin hem de korkuyla titri titresin. Sevgi böyle olur. Korkusu sevginin bir şeyi olmaz. sevginini sevginini incitmeyeceksin. Bu budur. Allah Peygamberine sevginin, sevginin, sevgin habibim demiş. O Peygamber'e dediği gibi kuluna da der. Çünkü e, Hazreti Peygamber bizim Allah'ın izniyleki temsilcimiz. Ondan Allah tek başına Allah'a alamayız Allah Allah ki. O, o elimizden tutmasa, şefaat etmese biz Allah kim götürecek? Değil mi? Öyle motive bir tavası yani Allah baş kesmiş. Yani dilimizle baş kesiyoruz. Saygımızdan, sevgimizden. Onlar da zamanda bize gibi bir büyük büyük kimselerdi. Bizim şimdiki bir halimizde çok çok çok depeller değil onlar? Onların baş baş keçili niye saygımızdan sevgimizden bizi onlara saygısızlık etmekten korkumuzdan Elini kolunu sallıyor sallıyor. Tümen gibi gir, gire ki. Selam veriyoruz. Devri devire dedi başta nasılsın görürsün. E, semahane de türbesi olan mevli yuhaneler de onlar selamlanır. Diliyorsunuz, başka yapı yapı bilmiyor ama biz selamlarız. Onlar kendilerine isabet eden minnetlere, zorluklara minnet, biliyorsunuz eza, cekva, korkulu haller falan minnet bunlar. Zorluklara o, o O insanlar yani Allah'a tevazu ile yaklaşan, boyun ile insanlar zorlukları da soğuk karşılar. Ey Allah derler, hayır demez. Onlardan geldi der ve ona onu kabul eder. E böyle diyebilen insanlar da vardır mı çok artık dünyada? Her şeye e, peki diyen insanlar çok azdır. Hepimiz kapımızı kaldırıyoruz yok böyle olur, Karşı çıkarız. Hayır, Allah onu Çünkü biz fiilleri sıfatlardan meydana geldiğini yani sıfatlar bastıcı oluyor, sıfatların da zattan geldiğine tasavvurluk derse, ne birisi de bu. Belki bazı yeni arkadaşlarımız bilmiyor ama fiiller vardır, fiiller, yapılan işler vardır. Bu yapılan işler Allah'ın sıfatlarından meydana gelir. O, o, o sıfatların birtakım manaları, o manaları göre meydana gelir. O sıfatlar da zattandır. Yani şu Esma dediğimiz şey var ya, ondandır. O, o Esma Yüzyılda'dan da, ya da Allah'ın Allah vasıflarından da ondan gelir. Işte. His, demek ki, bir da bir kötü iş, bir fiil gelse, bunu, Allah'tan bileceğiz. Allah'tan gelir diyeceğiz ve Ben Bunda kendi hatamız da olsa Allah'tan geldiğini bize Sen aklını fikrini kullansaydın o fiil olmayacaktı. Aklımızın fikrini kullanmadı o oldu. Ondan geldi. Çünkü onu da o Ama onlara meydana gelmesine sebep yedir. O da başka. Namazı dost doğru kılanlardır. Allah'a karşı boyun be, beğeniler. Namazını dost doğru kılanlardır. Neden? Allah'ın bir emretinin namaz şekli vardır. O namazın şeklini aynen kılmak mı? O da ayrı bir şeydir fakül kitaplarında. Bunlar tek, tek tek tek anlatılır. Şimdi biz namaz kılıyoruz ama namaz kılmamla bir, bir adabı vardır. O, o adabı yerine yani, yıkılır getirmemiz lazım. En başta namazı getiren, seni Kendini fikirlerden soyacaksın, atacaksın. Yap, Yapabiliyoruz. Kafamızda da akıllı güç olmayacak falan filan de paydı buldu olmayacak Allah'ın karşısında. Tamamen zatımızdan soyunacağız. Sadece Allah'a fikri olacak aklımızda. Sadece olacak. Allah'a görecesine ibadet edeceğiz. Bu var. Ne yaksa mı ya ya ya ya, yaptıkların namaz yediktesi, namaz yani bir adamı vardı o adam, bir gün inşallah onu fatılatın da namaz nasıl kırılır, onda ölenlerin burda. Onlar kendilerine alım rızkı olarak verdiklerinden bir kısmını hayra sarf ederler. Şu de, Kazandığımız paranın hepsi bizim değildir. Biz onu bir cemiyetten kazanıyoruz parayı. Değil mi? Ve bu para bir kısmı vergi, devlet vergisi alır. Ama bir de bizim insanlara karşı yapmamız lazım gelen bir şey vardır. Bu onlara karşı yapacağımız yardımlardır. Din bunu ölçmüş güçmüş bir takım müesseseler kurmuş mesela zekat müessesesi. Kazanacağın yüzde iki buçunu vereceksin. Bir yıl içerisinde vereceksin. Her sene vereceksin. Ayrıca Ramazan'ı bunu illaki Ramazan'a vermek şart değil. Ramazan rahmet ayı olduğu için herkes o ayda verin. Daha çok sevap kazanayım direkten Zekat olduğu gibi pidre vardır. Pidre de canımızın zekatıdır. Canımızın vergisi de var. Fitil vermen insanın başına türlü türlü haller gelir. Zekat, o da malımızın zekatıdır. Allah vaad ediyor, sen zekatını ver, malımı benim diyor. Malın daha da çoğalır, eksilmez. Bunun arşında sadakalar vardır. O fakire el açmayanlara biraz, el, el, el açanlar maalesef şimdi Allah rızası olmadan diyorlar insanı kaldırmak için. Bunlar açak şey, fakat el açamayanlar vardır, talebeler vardır, okuyor fakir talebeler vardır. Biraz da onlar biraz da artık hareket edemeyecek kadar evinden çıkamayan insanlar vardır. Bunlar gizli fakirlerdir, onurlu insanlardır, el açamazlar, param yoktur, açım diyemezler. Onları bulup onlara vermek lazımdır. Eskiden cemiyet bunu halletmiş. Ee, Mağluyun e e e ihtiyaç heyetleri vardır. Camiye bu e e ihtiyaç hayatları toplandığı yerlerde dikkat ettiysen şimdi görmüyor ama daha ileride e namazdan evvel veya namazdan sonra camiye girince gittik, gittik. bir seki vardır. O sekiye otururlar. Mane'de ne var ne yok kim fakir kim kim kim okucu kim evlenecek kim ne olacak bunlar düşünü veya yardım taşları vardır. Şimdi bir tane Şili, Üsküdar'lı hatırahtan kalmış zengin var ya tane geçerken para atar, kaç kuş atarsa atar. Fakir de oradan o günkü ihtiyacını alır, fazlasını almaz. Yani orada daima para, bugün para ben hepsini alayım demez. O günkü ihtiyacı neyse onu alır, Allah berekesinin etinden çıkar gider. Yani e, İslam dini bütün umullere, İnsanların haysiyetini kırmadan e, yardım etmeyi bilmiyor. Bazıları, yani, <gülüyor> al şu hadi falan, onun hatırını anlaşayım, kırmayın. Bunun gönlü kır, kırıldı mı? Sen de eşin tipa taktı olursun. E, gönlün kırmayın, gönlün kırmayın. Kim olsun, olsun gönlün Çocuk olsun, yaşlı olsun, şu olsun, bu olsun, gönlü kırmayın. Çünkü gömü, kıran, kıran, kıran bir daha tahmin çok zor. Kristal kırılır değil mi? Yapıştırabilir misin? Yapıştırsan dahi yapışma işte geri belli olur. Yani şimdi gömül kristal bu. Hmm. Baza gibi. Bir. Kırılır değil mi? Bir daha tutmaz. Biz kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın çaarından kıldık yani onlardı Allah'ın kurbanı olarak kıldık onlarda size hayır vardır o halde onlar ayakta durup boğazınıken yani kesilirken üzerlerine Allah'ın ismini anıl demi de bahsetti yani Bismillah diyin böyle onlara canlıları ee, ve onlara zahmet et Deriz de için ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. De... Evet, olun. <gülmeülüyor> Allah'ın ismini alın. Yanlara üstü düşüp de can verdikleri zaman öldükleri zaman da öldükleri vakitte ondan hem kendinizi hem ihtiyacını gizleyen Veyahut da gizlemeyen. Dilenin fakirlere yedirin. Bunun içinde bunu dediğim gibi fıkıh kitapları her mevzuyu gidik gidik etmişlerdir. Yani incelenmeyen bir mevzu kalmamıştır. Tasavvuf ıslahlarından başka didiklenmeyen tek mevzu kalmamıştır. Fıkıh şeriat her şeyi tek tek tetik etmişler. Her şeyin esasını koymuştur. Şimdi kurban iki aile kesildikten sonra bir kısmını aile kendi ihtiyaçları için saklar. Üçte birini. Üçte birini eş dostla yer yemekte. Üçte birini bu yapar. Dağıtı, kaide bu ama her şeyde olduğu gibi da bazı değişiklikler yapılabilir. O sana fazlaysa şey, yiyeceksin. Şey, Dert on beber. Ya da şimdi artık e, evler eskisi, eskisi gibi konak falan filan diye ailen misafir davet edemeyecek evi böyle müsait ise verisler onu da daha ters yani tatmak yemekten daha da hayırlıdır ama. Evinde çolun çolun kalabalık. O zaman misafirle böyle gideceğini evine saklarsın. Hatta dağıtın evine saklarsın. Çünkü sen de muhtaçsın. Vermeyebilirsin. Ama sen dağıtın. Onları şükre ederseniz diye böylece size müsehar kıldık. Yani bütün bu kurbanlık hayvanları Allah'a şükran olarak kestiniz. Onları size Musahhar kıldık. Yani onları size kısmet ettik. Onları, onları size boyun eğer hale getirdik. Çünkü sen koyun keserken koyun ben kurban olmam diyemiyor. hayvan tesirliğinin farkına bile değil. Kesiyor. Onun için kurbanlar da bizlere musahhar kılmış. Yani kurbanlık da bizim bu isteğimize boyun emişler. Onların ne sadaka etleri, etleri sadaka olarak böyle etler. Dağıtır etler insanın sadakası verir. Başına deklerine gelmesin. Ne kanları, ne, ne akan kan. Hiçbir zaman Allah'a yükselim erişmez. Allah onun etleriyle kanları alakadar değil. Fakat sizden ona yalnız takva ulaşır. Yani o kurban kesmenin <gülüyor> inancındaki sevap Allah sana kurban kes diyor. Değil mi? Onun sevabı sana gider. Ola ulaşır. Yoksa onun etine, kanına Allah'ın ihtiyacı yok tabi ki. Size olan hidayetine karşı, verdiklerine karşı Allah'ı büyük tanımanız içindir ki o bunları böleceğiz size rahmetmiştir. rahmetle boyun yemek demektir. Bu hayvanları size rahmetmiştir kestin, dağıtın. Habibim, iyi hareket edenlere, gelenlere müjdele. Bunları, onları anlat. Yani Allah'ı tanıyan bilen, iyi hareket edenlere, tevazüle hareket edenlere, bunları anlatıyor. Şüphesiz ki Allah, müşriklerin cezasını, yani dini kabul etmeyen, dine karşı olan cezasını iman edenlerden demedecektir. Allah o müslüklerin cezasını müminlere vermeyecek. Onlar inandıkları için o cezalardan ayrıdır. Başka. Çünkü Allah kıyanetgah ve nankör olan herkesi sermez. Onlar bine karşı, Allah'a karşı geldikleri için Allah'ın verdik de hayır dedikleri için yani Allah'a inanmamakla bunları ben kazandım, Allah da ne, de, neye veriyormuş, ben çalışıyorum, kazanıyorum, Allah niye versem bana? Sen çalışsan da çabalasan da Allah'ın vermeyince vermezsin. Ama Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları vardır Allah verir. O bizim kendi kuruntumuzdır. Allah verir ona. O Rahman ve o sıfatı Allah'ın sıfatların içinde en geçerlisidir. Her an meriyette olan odur. Rahim sıfatı daha nazlıdır. O da kendine iman edenlere, kendisini sevenlere mahsus bir sıfattır. Kendiliğiyle mukatale edilene, harb edilene, çatışılan, savaşılan yani düşmanların hücumuna uğrayan müminlere uğradıkları o zulümden dolayı bir mukabele harbe izin verildi. Şimdi düşman sana çatmazsa sen düşman çatmayacaksın. Ne bu. Ama düşman sana çatarsa sen de ona derhara karşıya vereceksin. Bunun için de Ordunu hazırlar, gücünü kuvvetini hazırlar. Her an silahlı o. Ol. ol, Böyle beleni karşı karşına hemen cezasını ver. Ya yani aman efendim, ama efendim kurmaya gerek yok. Ha, bu bakın burada şey var. Bu cihada ait emirler. Hep bir tertip ve intizam içinde gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar peş peşe peş peşe yani daha evvel okuduğum ayetler de vardı. İnsanlara durduğu yerde saldırma. Ondan sonra hücum zaman saldır. Ve peş aman dedikten zaman da dokunma. Esir aldıkları da kendi insanmış gibi muamele et. Bakın esire de kendi insanmış gibi muamele muamele, onun zaman yiyecek, içeriye ver. Zamanın de bırak kessin Onu hep besleyecek değilsin. Bırak gitsin ama cezası var. Cezası, çeker, para olarak ya da çalıştıran, öder yardım, öde bir şekilde ödenir. Ama onlara işkence etmedim. Çünkü bakın çok, belki bunu hiç duymadınız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman Zakvetes, Zahdeti gün, Bizans İmparatoru 12. 13. kostanken, bugünkü gün ki Manipatorca var ya, işte başında hiç iş inerken Manipator çarşı var onun bir aşağıda bir çukur bir yer, orada imparator elinde kılıç savaşıyor ve savaştıkten ölüyor. Bir Yeniçeri onun ayağındaki Kraliyet ayakkabısını almak istiyor, beni içeri oradılar, öldürüyor Ve Parti Surt'tan haber gidiyor, onun alını yapıyor Parti Surt'tan, benim belki bir hissesimi bilmiyorsunuz. Bu, evet sen vatanını müdafaa ederken öldün. O da vatanı, vatanını müdafaa edemiyor, diyor. onu. Ve Ayasofya'dan bir gemişir bir taş kopartmak istiyorken, işte değil, hayır, o yüzden mağazede de o zaman cihamı değil ayı sapıya sen mağazadan taşık kopartamazsın. Deni denişiyor de o da böyle e, e, görüyor. Bir de ayıos topaya kılıç hakkı oradan almıyor. Parasını veri tapusam buys. Bugün patirden nedir bunun fiyatı? Şöyle alıyorum. Aslan yapas verip tapusam bugün benim ayıos abi tapu da onundur. Sadece kılıç hakkım değildir, kılıç hakkımdır ama bir de tapısı vardır zemde, bunu da bilir. Abdülhamid, e, biliyorsunuz, diyor, Menfa'dayken öldü. Beylerbeyi saraydayken Menfa yani hapisken oradan öldü. Ölmeden birinci cihan harpa dedi. Birinci harbine bana bir tüfek verin. Ben de askere gideyim, düşmana karşı savaşın bir Bizans impora kadar, kadar da değil miyim dedi. Bu da Abdülhamid'dir. Seviriz sevmeyiz. Çudur budur ama kötüyse kötüyünü anarız, iyiyse iyiliğine hakkını veririz. Kötüyse de cezadan veririz. Abaşar. Her şeyin, her şeye hakkını verir şu böyle bir tür zamanla göre, e, Atatürk 1924'te birinci, işte, İzmir İktisat Komisyonu topladığı zaman birisi zübbenin biri çıkmış Fatih Sultan Mehmet'e ileri geri laf ediyor, Atatürk susturur susturuyor, sen 500 sene sonraki zamana göre konuşuyorsun. Fatih Sultan Mehmet'in o zaman